böyle sorular doğrultusunda inşallah tevhidin mana ve naiyeti hakkında sohbetimizi bir çabukta üst üste bu sohbeti tamamlayacağız. Dindeki gibi İslam dininin temel payıdesi ve büyük öğretisi birleme manasını gören tevhid ettir. Tevhidin karşılığı birleme, birleme manasına gelen tevhid akidesidir. Azattan e sonradan tarif edilmiş bütün dinlerin temelinde de tevhid yani birleme kaybısi yapıyordu. Bütün dinlerde. Adem aleyhisselamdan, <gülüyor> Adem aleyhisselamdan son peygamber Allah Resulü aleyhisselatu vesselam sriyetine kadar olan bütün dinlerde birleme manasına gelen tevhid vardı. biz üç kısımda. Elsinet büyük alimler ve tabir-i tevhid tabir-i kadar olan müşrikitler üç kısımda almışlardır. Rububiyet tevhidi, rububiyet tevhidi, isim ve sıfatlar tevhidi diye üç kısma ayrılmışlardır. Hatta rububiyet tevhidine ve rabbut sıfatına, Rahman olan Allah'ın rabbut sıfatına, ilahiyet sıfatından daha öncelikli muhtevasıdır. ...bizler Allah'ın ilahı sıfatına... sıfatından ...rabbilik sıfatına... ...daha önce mahtarız. Bu da... ...kutlatı söylemeyle alakalı tekrarırız. Bu da İler, bunun dışında olan... ...bu bölümün tevlet bölümüne girdiği için... ...ayrıntılı olarak... ...bunun ek olarak konulması gerekiyor. Bizler Allah'ı Azze ve Celle'nin... ...rabbilik terbiye eden sıfatına... ...ilahı sıfatından daha önce mahtarız. Çünkü ilahı sıfatına... Buluk çağından sonra mahtap oluruz. Allah'ın dinlenmesi, şirk kutul madası, ve yüzeyri ilah edilmene kişi buluk çağında mahtap olur. Ama Rabb'lük sıfatı, Arap süresi 172. ayet kerimede geldiği üzere, kişi doğduğu an mahtap olur. Bundan dolayı Rabb'imizin Rabb'lük sıfatına, ilah'lık sıfatından daha önce mahtapız. Bu ayın döneminde insanlar umur ve müslük, iyi ve kötü diye iki sınıfa arılırlar. Bu ayın insanlığın yaratılış gayesi, kitapların indirilmiş gayesi, Resulların gönderilmiş gayesidir. Tevhid dediğimiz, belleme dediğimiz kayda öyle geniş, öyle şunlu ve öyle önemli ki kitapların indirilmiş gayesi bu. Peygamberlerin gönderilmiş gayesi bu. Hatta Allah'ın önünde kıvık çekimler ile bunun üzerine olur. Bu birleme dediğimiz tevhid kaydesi üzerine olur. Bu nedenle evin ve yasakların sanat ve cezanın kaynağı, kaynağı olan sorgu, yardımlanma, sonunda cennet ve cehennem kaydesi bile buna bağlı. Birleme dediğimiz tevhid kaydesine bağlı. Bu eylem Allah'ın Allah bütün kullar üzerindeki hakkı ve selamet yurdu alan cennete gitme yoludur. Yani ki bu bir yana dediğimiz, tevhid dediğimiz bu kayda o kadar önemli ki her şey bunun üzerine. Hattı bu eylem kişiyi sıkıntılardan kurtaran bir eylem. Bu eylem kişiyi büyük sıkıntılara sokan da bir eylem. Bunu vermekten de denizin içinde bana balığın içinde Yunus'u kurtaracak bir eylem. Evet. Yunus Aleyhisselam, Rabbinde vahiy gelmeden kalbini terk edip denize girdiğinde denizdeki bir balık onu yıkıyor. Ve bu eylem, bu teyhid eylemi, Allah'ı burları eylemi denizin içindeki balığın karnında bile insanı kurtarabilecek bir eylem. Yunus Aleyhisselam yaptığı hatayı anlıyor. La ilahe illa أَعْتَ سُبْحَنَكَ اِنِّكُنْ تُنَّ زَالِمِينَ deyince, alemlerin Rabbi olan Allah, balığa vahy ediyor, ilham ediyor, balık gelip karaya, Nus aleyhisselam ne yapıyor? Bu İşte bu eylem, bu kadar önemli bir eylem. Bu kelimeyi nasıl anlamanız gerekir? Bu kelimenin içeriğini, مَعَلَى وُسْنِدِنِ koyduğu kural ve kaydeleri bilmemiz gerekiyor. Bunu bilmek de ancak Rabbul Al Alimi'nin kitabında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in oldulaması ile mümkün olabilir. Bu kelime bizde neyi kabul etmemizi neyi reddetmemizi istiyor. Bu kelimenin sonucunda ve bu kelimeni mübatı ve olarak muayyvi olarak bilmemiz gerekiyor. Teyhid-i Lugat ve İslâri Manalarına gelince bu izahı Abdurusül Lugat-ül Arabi i̇bn Kesir'in birinci kildi Lugat bölümünde buraya kadar yapılan izahı bulabiliriz. i̇bn Kesir Rahimullah'ın yaptığı izahlar bunlar. Teyhid-i Lugat ve İslah-ı Manaların müdeli olarak İslah-ı Manalar Sallallahu Azzam'a gelenin İsim ve sıfatların ulumiyeti bu layıların belirlenmesi ve nefledilmesi anlamına geliyor. Yani Allah'ı durmayacaksınız, Allah'a yapılan sıfatları da Allah'tan başkasından nefledeceksiniz. Bu konu ayrıca ileride gelecek. Tevhidin insanlığın yaradılış gayesidir. Tevhid insanlığın yaradılış gayesidir. Yani insanlığın yaradılış gayesi bile tevhid için. Yani durdurma içindir. Şu teylik kelimesi bu kadar önemli. Yaradılışımızın dairesi bile bu. Değerli kardeşlerim, biraz önce de kısaca ifade ettiğimiz gibi bir teylik, insanlığın yaradılış dairesi ve Allah'ın kulları üzerindeki en büyük hakkıdır. Vaktimiz Kerim kitabında şöyle doğurmaktadır. Ben cümlenle insanları sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Evet, yani beni bilirsinler beni tevfik etsinler bana kumit ve ibadet etsinler diye yarattım. Bundan dolayı Eddurus'un lübetül az önce naklettiği üzere tevhidin üzerine tevhidin mahiyeti üzerine bu kadar durmuş. Yani bütün lübetler bu kitaptan kaydalandığı halde tevhid kelimesinin lübati ve ısrarı olarak üzerinde bu denli durmasının sebebi son ayakta ortaya çıkıyor. Ben dinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler, beni tezgitlesinler, beni birlesinler, bana kurup etsinler diye yarattım. Hayati körümeyi kefsir diyorlar, hedef süren iki yönler alıyorlar. Benim diyelim, ''Ve la harattur cimni'' ben önce cimni yarattım diyor. İbn e, Muslumi Nereviz yerinde yurt insan insanoğlu yaratılmazdan önce cimni yar vardı. Bunlara farışta diyor. Yeryüzünde bunlar gezeyen, dolaşan, yiyen iken yeryüzünün halifesi bunlardır. Demek ki insanlardan önce cinler yaratılmış ve yeryüzünde halife olmuşlar. Bunlar yeryüzünde kandetip, birbirini öldürmeye, fitne çıkarmaya başlayınca Allahü Azze Celle, zaten daha önce de bilip ve hükmetmesiyle Adamoğlu'nu yaratmıştır. Demek ki insanlardan önce cinler yaratılmış, biz onları görmüyoruz. Onlar bizi gören, yaşayan şu anda bir künnettir. Onların da Rableri Allah, günleri İslam, peygamberleri, Hazreti Muhammed Salam'la e yarını yasalandı. İman onların. Allah'ın Resulü bu hutbe irade ediyor. O hutbeyi daha sonra sahabenin içinde irade ediyorum. O hak diyor. Allah'ın diyor ki az önce bu hutbeyi cin kardeşlerimize yaptım. Gezleri yaşardı. Hem görüldüğü aradığa diyor. Görüldüğü İkbali'nin Resulü, Resulü Cimri'nin de peygamberidir. Zaman zaman onlara da sülfet yapmıştır, vaaz-u nasihat yapmıştır, emar ve nemlilerini onlara da anlatmıştır. Hatta bu rivayette Cimri arasında bir sarak çıkıyor. Dağ bölgeleri bir kayıp, deniz bölgelerini bir kayıp, dağ bölgelerini bir kayıp istiyor. Bunlar dolayı aralarında savaş çıkıyor. Onlar Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelip hakem kaynılıyorlar. Beyvenlerimiz diyor ki şu kavim dağ bölgelerine çekilsin. Şu kavim deniz bölgelerine çekilsin. Şu kavim de oğ bölgelerinde kalsın. Görüldüğü gibi bunların taksarızın tasarrufundaki taksatlarını dair Allah'ın Resulü yapıyor. Çünkü bunların da beyvenleridir. Öğren nedir? Bu ertikâbı ki Rabbimiz bir bildirmiştir. Oluşturdu cünni ve ilmi. Sonra da diyor insanı yarattı önce cünnleri, sonra da insanı. Hadislerim ikinci bölüm olarak Ardıvand ayetin ikinci bölümünde de e, ben onları ibadet bana kudret için yarattım bölümüdür. Ki bu da tamamen teyidin kendisidir. Arkadaşlar oyun, eğlence, şaka birbir zaman öldürmek için <gülüyor> yaratılmamışız. <gülüyor> Şu asrımızın nebesiyle televizyon, müstekme, internet, bilgisayarlar bakınız. Allah'ın nefaza o elimiz üzerine ölse Allah'ın huzurundan ayaklarınız ayrılmaz. Var ki kişi gökselden dolayı hesaba çekilmedikçe Allah'ın huzurundan ayakları ayrılmaz diyor. Bu bir şey ömrünü nerede tükettin, nerede kazandım, nerede harcadım. Ben seyranlarımda ne yaptın? Ya onu biraz zaman öldürelim. Zaman geçirelim. Allah ne yapacağım? Ama bu gün, ama elli yıl sonra. Ayşe Veldemiz'e bir gencin geldiği gibi, kendisinden fazla nasihat isteyince, Ayşe Veldemiz kısa ve öz. Öl, öl olacağızım diyor. Sonu ölüm olan bir dünya değil mi? Ha yarın, ha yıl sonra. Sonra? Yani ha yarın, ha elli yıl sonra. Bundan sonra insan, bu zamanların nerede harcadığını, nerede kazanıp nerede tutettiğini, boş zamanların nerede harcadığından dolayı hesaba çekilecek. Onun için bizim yaradılış gayemiz, onun en önce gurgur şanata müzik kademli değildir. Rabbimizin duyurduğu gibi, sizin yaradılış gayemiz, ibadet ve kulluk. Yani Allah'ı birlemektir. Zahriyat suresi ayet 50 erkek. Zariyat süresi, ayet elli altı. İkinli ayeti Allah'a mübadet edin ve ona hiçbir şeyi şirk ve ortak koşmayın. Mutlaka da geçerim. Rabbimiz kulluk istedi, ibadet istedi. Kulluk ve ibadeti de hiçbir şeyi şirk ve ortak koşmadan yapın dedi. Çünkü kulluk şirk ve ee, Allah'a şirk bulaştırılırsa, kulluğa şirk bulaştırılırsa, ibadete gösteriş, rüya, şirk, bulaştırılırsa o ibadetlerin okulluğu yerinden kaldırır, sıra. Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki rüya ve gösteriş ibadet için sürü alanındaki koyun sürüsüne ak sürü kurdun düşmesi o kadar fazla zarar veremez diyor. Bir sürü ak kurdu düşünmüş, bir sürü koyun içerisine dalarsa. O konuları kadar zarar verirse, rüya ve gösteriş, Allah'a olan kulluk, o kurt sürüsü, kulluktan daha tehlikeli, o gösterişten daha tehlikeli değildir. Bunun dolayı yapacağımız her hayra, her iyiliğe, her işe, muayetimizi halis tutarak, sadece alemlerin Rabbinin rızasını gözeterek yola çıkmamız lazım. Ne bir beğeni, ne bir örgü, ne de nefsimizi güc gücertecek. Kufl için aramamalıyız. Sadece Allah'ın rızası için. Sıvabeler ve büyük iki alimler, kendilerine yakılan içtenciler, ızgırapları bile af Çünkü demişlerdir ki bu bize ancak Rabbimizdendir. Allah izin vermeseydi bize bu sıkıntıyı Allah'ın kulları dokun vuramazdı. demişlerdir. Görüldüğü gibi bize verilen sıkıntılar bile sonuçta Allah'ın takdiridir. Bunlar dolayı bu sıkıntıların sahibine bile gereğinden fazla övgü duymak, şey, gereğinden fazla nefret etmek bile Allah'ın korusun ibadeti ve kulluğu zedeleyen şeylerdendir. Evet, kulluk yapacağız ama bu kulluğa şirk ve küfür isyanla gösterişi boğuşturmayacağız. <gülüyor> ben dünyadaki insanlara sadece sadece biri kötü etsinler birleşsinler diye lanetten dediği gibi Allahu sülallahu aleyhi ve sellem'in bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Elbette bilir misin Allah'ın Allah kulların üzerindeki hakkı nedir? Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir? nedir? Muhterem kardeşlerim. Bir kulun bile bir kula hak sahibi olup o hakkını ödemeden cennete gidemiyor. Benim bu kardeşime bu kardeşimden de alacağı var. Hakkı var. Bu hakkı da bildiğimiz üzere boş esas üzeredir. Hak sadece birinin malını kendi himaline geçirmek değildir. Bu hakkın bir güldür. Allah'ın takdir ettiği üstün meziyetini hasat etmem, onun hakkını elinden alman demektir. Bir kardeşimde üstün bir meziyet vardır. O meziyetini hasat etmem, elinden gidip o elinden çıkması için uğraşmam, onun hakkını inendir. Çünkü Allah'a ona o vermiştir. Onu takdir etmiştir ama sen buna razı olmuyorsun. Bu kul haklarındandır. İkincisi Allah'ın azze ve celle'nin yarattığı fiziğinde, aklında eksiklik olan bir insanından istihazı etmen. O eksikliğini alay etmen, o eksikliğini sana anlattığı anda inşa etmen de kul haklarındandır. Ve hakları en büyüğündendir. Bu neden dolayı fiziğine, emniyle, doğuyla haklarlarısıyla aleyhisselatü vesselam diyor ki bu haklık ve mecbunluk bile Allah'ın takdiri dönüyor. Allah'ın kaderindendir. Yani o insanın bu haklığıyla, mecbunluğuyla dağını atmamak gerekiyor. İstihazı alay etmemek gerekiyor. İmşa etmemek gerekiyor. Bu da kur haklarındandır. Allah'ın vermiş olduğu üstün meziyetlere haset etmeyeceğiz. Öğünler alınması için çaba göstermeyeceğiz. bir hatıyı ona buer edeceğiz bu meziyetlerinden dolayı. Hepsi olan kardeşlerin yüzüne vurmayacağız. Onları küçümseleceğiz, küçümseleceğiz. Onların bu eksik yönlerinde ne yapmayacağız? İnşa etmeyeceğiz. Herkesin içinde açıklayıp anlatmayacağız. Bu da kul haklarıdır. Artı, bilindiği bir malını virayene geçirmen kul hakkıdır. Adaletsiz bir şekilde aralarında hükmetmen de kul haklarındandır. Demek ki kul hakkı sadece malını almak veya ev arsasının direktörü tarafından tarafına. Bu yarını örmek değilmiş. Bunlara rüayet edilmesi gerekiyor. Bunlar ödeşilmeden, helal yaşmadan kişi cennete gidemez. Peki Allah'ın hakkı yerine getirilmeden cennete gitme olur mu? Ey Allah'ın kulları üzerindeki hakkı bilir misin diyor. Mağaz-ı Allah, Allah, Allah ve Resulü en iyi bilendir diyor. Bu sahabenin usluguydu. Bu mevzu sorulduğunda Allah ve Resulü en iyi bilendir derlerdi. Allah Resulü Cüva günü hutbe çıkıyor, diyor ki ey ashabım bugün günlerde nedir bilir misiniz? Çok iyi bildikleri halde, Cüva namazı için bir araya geldikleri halde, Cüva'yı kıldak için orada toplandıkları halde, diyorlar ki Allah ve Resulü en iyi bilendir. Bu talim tarih ve terbiyeyi bizim için şundan dolayı yaptırıyor. ''Aranızda din konusunda birbirinizin görüşü ve bir yolu nefakta sormayın.'' diyor. ''Allah'ın Resulü'nden sen ne buyursun?'' deyin diyor. ''Sizden önceki ümmetlerin ayaklarının düz yerden kaymalarına bu üç şerif sedef oldu.'' diyor Allah Resulü. ''Bendisi, bir mevzuda, bir konuda birbirine fakta soracakları zaman derlerdi ki senin bu konuda görüşün nedir?'' ''İkincisi, abazlı abazlı blok bıraktılar.'' Bundan dolayı kadınların zihnine düştüler. E Üçüncüsü de üstlük çalıp güverci düşürürlardı. Zamanla ve ömürleri, ömürlerini bununla tüketirlerdi. Bundan dolayı diyor, hayatları düz yerden kaydı. Siz birine bir şey sorarken bu konuda Allah ve Resulü'nden ne bilirsin diye sorsun, bu Allah için konuşsun, birine de, de su Allah ve Resulü en iyi dilendir besin diyor. Bu tarih ve terbiyeyi bize yaptırmak için mazimde ben Allah ve Resulü en iyi bilendiriliyorum. Başı Allah sallallahu buyurdu ki Allah'ın kulların üzerindeki hakları az önce kulun kul üzerindeki haklarından özet olarak bahsettik. Ona hiçbir şeyi ortak ve şirk koşmamasıdır. Evet muhtemelen kardeşlerim. Rabbimizin bizim bir değerimizde alacağı, hakkı Neymiş ona hiçbir şey, şirk ve ortak koşmamamız. Peki bu kelime de kuru kelimeler ibaret midir? Şirk ve ortaklığı ne olduğunu yine kitabından öğrenip, onun şirk ve ortaklık dediği şeylerden sakınmamız ve korunmamız gerekiyor. Bu hadis-i şerif, sahibi harı 6. cilt 2690 numaralı hadis, temizinin 4. cilt 2781 numaralı hadis. Allah'ın Resulü ve sellem'in ifadesinden anlaşıldığı gibi, Allah'ın kulları üzerindeki hakkı onu tevhid etmeleridir. Değerli kardeşlerim, usta-i tarifinde de ifade ettiğimiz gibi tevhid, üç arabaşlıktan ibarettir. Bunların rübüliyet tevhidi, isim ve sıfatlar tevhidi ve ulumiyet tevhidi. Bu tevhid yerine getirildiği faktirde Allah'a şirk koşulmamış olur. Yani Allah'ın kulları üzerindeki haklar, Yine gelmiş olup, bu hangi bu üç tevhididir, bu saylandığı üç şeyin çok iyi öğrenip, bu konuda teyit edilen kitapları okuyup bunlara sadık kalmamız gerekir. Çünkü Allah'ın bizim üzerimizdeki haklarıdır. Birincisi, rububiyet tevhididir. Rububiyet tevhidi. Allah'ın Azze ve Celle'nin Rablığı ve Rabbaniyeti, tasarrufu alakalı bir tevhiddir. bu tevhid. Bu tevhid bana insanların kısım azamının ve ithal ettiği bir tevhiddir. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine elçi olarak gönderildiği mekkan müşrikleri bile bu tevhidi yerine getiriyorlardı. Ve biliyorlardı bu tevhidini. Rabbimiz bu konuda kitabında şöyle buyuruyor. Onlara gökleri yeri kim yarattı diye sorsam Allah'tır diyecekler. Bunu bu mıyık teyhidi bu ayetiyle hangi manalar kazanıyor? Yaratıcı olduğu, tasarruf sahibi olduğu anlamlarını. Onlara gökleri ve yeri kim yarattı desen Allah'tır diyecekler. Sonra muhakkak ki Allah diyeceklerdir. Rabbim onları tasdik ediyor. Evet Allah'tır diyeceklerdir. Bunu biliyorlar. O zaman de ki onlara, o halde bana söyle söyler misiniz? Allah bana bir zarar vermek isterse, senin Allah'tan başka yalvardıklarınız o zararı sizden kaldırabilir mi? Benden giderebilir mi? Zahut Allah bana bir rahmet murat etse onlar onun rahmetinin önüne geçebilir mi? Ve yine de ki, Allah bana yeter. Tevekkül ederim. Yalnız ona tevekkül ederim. Tevekkül eden de yalnız ona tevekkül etsin. Züberi suresi Ayet 38. Evet, rububiyet teyhidi yaratmalara tasarımızla alakalı olan bir teyhidde demişti zaten. Bu ayet Zümer Suresi ayet 38. Başak ayeti gelmedeyse Rabbimiz şöyle buyuruyor. O müş müşirklere de ki yeryüzü ve onda bulunanları kimdir? Yeryüzü ve onda bulunanlar kimdir? Diyeceklerdi ki Allah'tır. De ki o halde hiç düşünmüyor musunuz? Görüldüğü gibi, Zeyniz'i ve içindekilerinin de Allah olduğunu söylüyorlar. Yani Mekke müşriklerin, yanımızdaki ateist denilen ve ben Müslümanın bilip de Allah'a birçok şeyi ortak koşan insanlardan, rübuviye tevhidleri daha üstün. Yine de ki, yedi kat güven Rabbi ve büyük arşın sahibi hakimi kimdir? Yine diyeceklerdir ki Allah'tır. Onlar yine diyeceklerdir ki Allah'tır. De ki o halde hiç korunmuyor musunuz? Keza ve eğer biliyorsanız söyleyin bakalım. Her şeyi hükümdanlığı elinde olan, her şeyi himaye eden, fakat kendisi himaye olunmayan, muhtaç olmayan kimdir? Yine diyeceklerdir ki Allah'tır. Ve o halde nasıl aldanıyorsunuz? Hakkı, hak sahibine nasıl vermiyorsunuz? Bunun süresi 84'ten 89. ayete kadar Mekke müşrikleriyle, Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın bu tür konuşmalarını Rabbimizin onlara sormak, sormasını istediğini bu ayetleri Rabbimiz kitabında bildiriyor bize. Görüldüğü gibi Rabbin, arşın sahibi Rabbim'dir. Yerin ve düğün, hüküm alanlığı yönetimi kimin elindedir Allah'ım? Denizlerin ve arzın yönetimi kimin elindedir Allah'ım? Sizi yaratan, bu milleti çıkaran, yağmuru yağdıran, insanı öldüren... Ölüyü dirilten kimdir? Hepsinde ne diyorlar? Allah'tır, Allah'tır, Allah'tır diyorlar. Yine başka bir ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. O ışıklara de ki gökten ve yerden sizi rızıklandıran kimdir? Rezat konusunda bile adamların sıkıntısı yok bakın. Rızık konusunda bile sıkıntıları yok adamların. Kimdir? Yahut kulak ve gözlerin sahibi olan kimdir? Ölünden geriye, geriden ölüye çıkaran kimdir? Diyeceklerdir ki Allah'tır. O zaman o halde onlara belki korunmaz mısınız? Yani bunları bildiğiniz halde korunmaz mısınız? Bunun süresi ayet 31 muhtemem kardeşlerim. İhden etkilerde itiraf ettikleri üzere Allah'ın azze ve bütün bütün rububiyetiyle alakalı tasarrufları itiraf etmişlerdir ve Allah'dır demişlerdir. Bununla beraber görüldüğü gibi bu bilmeleri kendilerini cennete götürmeye, kendilerini kurtarmaya yeterli midir? Acaba bilmek mi gerekir? Bildikten sonra bilmemek mi gerekir? Kişiyi kurtaracak olan şey bilmesidir, midir? Bunun üzerinde inşallah durulması gereken bir mevzudur. Bilmek ayrı şeydir, bilmemek ayrı, ayrı şeydir. Kişiyi cennete götüren cihandan azabından Kurtaracak olan şey bildiğini birlemesidir. Bilmekse fıkta bir şey. Yaratılışta veya insan doğarken doğmadan önce ruhlar aleminde verilen şeydir. Arap sureti 172. ayet çıkarmadan ana fıkrabu kın. Bütün ruhlar da kalu deyadı dediler. Sen bizim Rabbimizsin. Rabluk da ruhu değil alakalı bir sıfatdır. Bunu ilk persan açıkladık. Bunu biz zaten doğmadan bilmişiz. Düşününüz bir ceylan doğuyor, doğan yavru kalktığı gibi anasının neresinden emip karnını doyurması gerektiğini biliyor. Nereden biliyordu bu hayvan? Bir kimsen yurtici bir hayvan yavrusunu yumurtadan çıktığı gibi onu alıp suyuna götürmesini biliyor. O yavru da bütün hayvanlardan kaçarken annesinin ağzına giriyor. Nereden biliyordu bu? Bütün mahalukat, ruh taşlan bütün canlılar. Bilir bir şekilde yaratılmıştır. Onun için insanı bilmek kurtarmıyor, bilmek kurtarıyor. Toplumumuzda bu sıkıntılardır. Bildiği zaman işte ben Allah'ın bir olduğunu, kainatın tasarrufu onun elinde olduğunu, yağmuru yağdıran o olduğunu, arızdan nubulleti çıkaran o olduğunu biliyorum diyor. Bu bilmesini kendini Müslüman olarak görüp kurtuluşa ereceğini zannediyor. İnsanı kurtaracak bilmek değil, bilmemektir demiştik. Bununla beraber bizim allah Azza Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarının rubuviyet ve uluviyet tevhidlerini ne yapmamız gerekirdi? bilmemiz ve dirilememiz gerekirdi. Tevhidin birinci e, bölümü olan allah Azza Azze ve Celle'nin sıfatlarıyla alakalı bölümden de inşallah birkaç tane ayeti kerimeyle devam edelim. Sıfatlarında isim ve sıfatlar tevhidi dediğimizin ikinci olan tevhidi isim ve sıfatlar tevhidinden... Kelam, konuşma sıfatı vardır Allah Azze ve Celle'nin. Neymiş? Kelam, konuşma sıfatı. Allah Azze ve Celle hiçbir şeye benzemez. Onun konuşması şanına uygun bir konuşmadır. Onun için bu da bir sonraki haftaki, gelecek haftaki derste ikinci bölüm olarak insanlarla isimlerinin benzemesi, misalmasının farklı oluşunu inşallah diğer sohbetimizle devam edeceğiz. Rabbimizin konuşma sıfatı vardır. Allah verdikleri sözü ve yemillerini az bir para karşılığında satanlar var ya işte onlar ahirette hiçbir nasihleri yoktur. Allah onlarla kıyam edip konuşmayacaktır da diyor. Verdiği sözü az bir para karşılığında, çıkarı karşılığında sözünü değiştiren, yalan yere şahitlik yapan, Allah'ın birini para karşılığında satan, onu ticaret ve çıkar haline götürenlerle Allah maaşer günü konuşmayacak, Kelam bile etmeyecek. Ali İmran suresi ayet 77. Bunun dışındakilerle ne olacak Rabbimiz? Konuşup, kelam edecek. A. B. Daha önce sana anlattığımız elçiler ve sonra anlatmaya, anlatmaya devam ettiğimiz elçiler var ya ve Allah Musa ile de konuşmuştur. Mısır suresi 164. Allah Musa ile de konuşmuş, kelam etmiştir. Nasıl konuşmuştur? Musa'nın anlayacağı lisanında. Allah'ın azalacağının şanına uygun bir keram etmiştir. Burada konuşma isim olarak bize benziyor ama onun konuşması kendi şanına uygundur. Hiçbir mahlukatın, beşerin konuşması gibi değildir. Nisa 164 dediğim gibi o bölüm isim ve müstemma bölümü bir sonraki sohbet konusu olacak. C. Nurduk ey Musa ben elçilerimle ve konuşmamla sen insanların başına, seni insanların başına seçtim Sana verdiğini al ve şükredenlerden ol. Ağabey süresi ayet 144. O gün onlara seslenecek elçiler ne cevap vereceksiniz? O gün onlara seslenecek elçilere ne cevap vereceksiniz? Kasas 65. O gün onlara seslenerek ortaklarınız, ortak koştuklarınız nerede? Güvenlik Şefaatçilerimiz, dediklerimiz nerede abi? Gelsinler de sizi kurtarsınlar bakalım. Kasat Suresi, ayet 74. Rabbim Musa'ya seslendi. O zalim kalme git dedi. Şu ayet süresi ayet 10. Rabbim Musa'ya seslenip, kalan edip konuştu. O azmış kalme git dedi. Bu ayetlerden anlaşılıyor ki Allah'ın sıfatlarından tevhid dedik ya, bir denedir ki, Allah'a gereği gibi tanımamız gerekiyor ki onu birlemekten, onu terk etmekten kusur etmeyelim. Bu bölüm ne anlattık? Allah'ın keram sıfatını, konuşma sıfatını anlattık. İkinci olan, yet, Allah'a azze ve celle'nin el sıfatı. Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır dediler. Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır dediler. Elleri bağlandı ve söylediklerinden ötürü Şansiyelerden oldular. Allah'ın içi elini de açıktır. dini alır, böyle dini de verir. Maide süresi ayet 60'dır. Muhtemel Bu kardeşlerim, burada bir tarafa yakıyor kafirler. Kendilerine mal vermeyince, o sene istedikleri e, dağlıklardan, başlıklardan, deler ve koyunlardan istediklerini elde etmeyince, haşa Allah cimridir. ...elleri bağlıdır şeklinde diyorlar, Rabbimiz de Allah'ın iki eli de açıktır diyor. Ve onlar bunu söylemekle kafir oldular. Rabbimiz burada iki eli olduğunu zikrediyor. Allah'ın Rabbimiz'in iki eli de açıktır. Maide suresi ayet 64. Can'ın kendi elleriyle yaptı Allah'u Azze ve Sellem. Onun beyin vermekle olduğu halde Rabbimiz kelam sıfatıyla ne yapmıyor gökleri ve yerleri... Kelam sıfatıyla el deği değil de iki eliyle yattı diyor. Beni kendi elleriyle yaptı ve biz onu dönüşlettik diyor. Önce Rabbül Abdülalemin diyor, iki eli diyor yattı, arızalar ve seneler gökler yıkışıktı, Allah elleriyle inşa etti, sonra onu diyor, elleriyle inşa etti verdi diyor, dönüşlettilerdi. Zahriyat süresi ayet 47. Ama bu her bedenler Allah'a duyat etmiştir. Allah'ın elinin onların eli üzerindedir. Fetih suyası ayet 10. Allah'ın da anlamı gereği gibi bulmadılar. Halbuki kıyamet gülü, zırtamağına onun ayıcığı sağ kadrosu içine dürülmüştür diyor. Onlar Rabbilerini gereği gibi tanıyamadılar. Şu bende yaniden çıkan, önce müezzinlik ve inanlık yapan bir insanı al, bana Allah'ı tanıt da anlat bakayım, hem sıfatını anlat, görevi yürütülüyoruz. Hürra'yı Kerim'den Rabbimiz'in isim ve sıfatlarını çıkarıp okumuyoruz. Onun için Rabbim diyor ki onlar Allah'ı görevi gibi tanıyamadılar. Oysun ki Kıyamet günü diyor, bütün kainat, Rabbin'in sağ kabzesi, şu orta anlamına gelen. içine duruyormuştur diyor, Sübhan Allah. Bütün kainat, Rabbin'in sağ kabzesine duruyormuştur diyor. Bu Züller Suresi, ayet 67. Rabbimizin arşından da bahsederken, ayet-i kerime diyor ki, Rabbinin arşını yedi tane dağ keçisine benzeyen merek taşır diyor. Burada adaletini ve büyüklüğünü anlatmaya çalışıyor Rabbil Alem. Allah'ın kürsüsünü yedi tane dağ keçisine benzer benzeyen merek taşır diyor. O demeklerin büyüklüğü, büyüklüğü sizin yılınızla, 500 bin yıllık yoldur. Burnuyla kulağının arası bizim yolumuzla 500 bin yıllık yolmuş. Hızımız da kusurum olmaz ya. Kütüklerim arkadaşlarım. Binlerin bu. var. geliyor. Büyüklüğü, büyüklüğü. kulağının arasındaki büyüklük bizim yolumuzla 500 bin. ...şimdi evet, bir tane daha kekisine benzeyen meleğe, taşıt meleğe ihtiyacı var mıdır? Havşan. Tamam, Ama Allah'ın azı olacağını her şeyi bir kadar üzere yaratmıştır. Ayetler Kürsü'nün son ayetini okuduğumuzda... ...O'nun diyor Kürsüsü ise, Kürsü'nü taşıyan meleğe anlattı... ...O'nun Kürsüsü ise diyor, bütün kainat... ...O'nun Kürsüsü'nün yanında, denizin içindeki bir ballastı gibidir diyor. Rabbimiz'in neyini de tanımamız gerekiyor ki ona kullukta kusur etmeyelim. Onun kürsüsünün büyüklüğü de neymiş? Bütün kaynak yedi kat sene ağır, içindekiler güneş, her şey onun kürsüsünün yanında belizin içindeki bir ben su bilir. Diğer bir rivayet ile şu şey içindeki bir kürsü bilir diyor. Yani yanında bir gelen küçük kalır diyor. Allah'ın kürsüsünün yanında. Zümen süresi ayet 67. Bu kelimiz İki elinle yarattığına, secde etmene, seni alıp olan nedir? Burada da Rabbiniz, bu iki elinden, iki elinin de sağ el olduğundan, o iki elin de mahlukattan hiçbir canlının eline benzemediğinden bahsediyor. Allah'ın iki elini varmış, üç elini de ise, nasıl mutanlarım iki elini? Çıyanlar mıydın? Hiçbir şeye benzemez. Şeytan'ın eline kalplerimize bir vesvese akıp, bir şeye benzemeyi kasa yürettirirsen, Deyiniz ki, ''Aman tibillahi ve Ben Allah'a ve Rasulü'ne iman ettim. Bu kelimenin, o resulesine kefarat olur mu? Evet, iki elimle ''Yarat duymar'' etmenin etmene mani olan şey nedir? Sırat Suresi ayet 75. Buradan Sırat Suresi 75. ayet. ''Var'a <gülüyor> dinle ellerini yarattıktan'' ...kendilerine nice hayvanlar yarattık, kendileri onlara malik olmak kadarıyla. Burada da Yasin süresi 71 ayet dönemde de... ...vurmadığım, ellerimle yarattığım birçok hayvanlar maliktirler. Yani onların tasarrufu altındadır, onların emri altındadırlar. Yine hayvan ve malikatından, Allah'u Azzele Celle, kelam sıfatıyla değil... onları veri, on veri vermekle, oğlan kelam sıfatıyla değil de... El ee, sıfatlarıyla yarattığını Rabbimiz burada haber veriyor. Ve bu az önceki ayette de, ayıbınız iki elimle yarattığına, Adem Aleyhisselam'ı da ne yapıyor? İki elimle yaratıyor. Oysa ki yaptığımızda şöyle bir ayet içerimde, Allah'ın kıyı ol deyi vermekle ona onu Yani, ol dediğine ona onu verir ama yani, on de burada yaratmayı, kainatı, hayvanları, Adem Aleyhisselam'ı, sömeleri ve arzı hangi sıfatlarıyla yaratmış Rabbimiz? El sıfatıyla, yet sıfatıyla yaratmış. Bu da yersin süresi 71. ayet Baştan gördük, hangi sıfatını gördük? Allah razı aleyhi. Çay'ın sıfatını gördük. Allah razı aleyhi. 7, sıfatını gördük. Bu sıfatı şu anda da. Aa, yalnız Rabb'in genel ve ikram sahibi yüzü belki kalacaktır. Bundan sonrakiler hepsi faidir, ölümlüdürler. Rabbi Alemin burada. Keremle, izzat faydı Rabbinin yüzü yüzünü baki kalacaktır, ölümsüzdir diyor. Rahman Suresi ayet 27. Allah yüzünden, neçinden bahsediyor. Ve ölümsüz olduğundan, her şeyin sani olup, onun yüzünün baki olduğundan bahsediyor. Rahman Suresi ayet 27. Onun yüzünden karşıdan her şey helak olacaktır. Rabbinin yüzünden başka, her şey ne olacaktır, helal şey olacaktır. Kafas süresi ayet 88. Ben ben sallallahu aleyhi ve sellem'in mesai'de zid ettiği adı işte söyledi. Sallallahu aleyhi dua edilken söylediği, yüzüne bakma, yüzdekini, seninle, buluşma, sözünü bana lütfen diye Peygamberimiz Rabbine dua ediyor. Diyor ki, eğer de yüzüne bakma ve seninle konuşma, Şevkini bana mütrekle Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam dua ediyor Nisan'in e, iman babında. Bu adımcayar ayı, 4 sıfatı, Rabbimizin görüme sıfatı, 4 sıfatı. Onu da kalpler, kalpler, çimler üzerinde sadık, nankörülü edenlere bir mutafak olmak üzere gözlerimizin önünde akıp gidiyordu. Hamel süresi 13-14. Tur 48. Rabbil Alemin burada Musa Aleyhisselam'ın taht çivileri çakılmış tahtalar üzerinde yani bir sal sen üzerinde seni annenlere bıraktı gözümüzün önünde akıp gidiyordun diyor. Tahtalar ve çivilerle çakılmış bir sal üzerinde gözümüzün önünde akıp gidiyordun. Kanan süresi 13-14 Tur süresi 48. ayet ikerime. O Musa Gözünün önünde dünyasın diye senin üzerine benden bir sevgi koyduk. Evet, gözünün önünde dünyasın diye senin üzerine sevgi koyduk. Selamlar elhammin karısına senin sevgini koyduk. Sen sarayda gözlerinin önünde dünyasın. Yine Musa için bu ayeti söylüyor Allah azze ve celle burada gözlerin iki gözünden bahsediyor. Kahal sureti ayet. 39 mutanabad gösterim. Size iki ezeli göz bakar. size iki ezeli göz batar, mutanabad kardeşlerim, İnsan insanları olmadığı yerde bunu yaşarken, meclisi ona rehber verirken, alemlerin Rabbini onu görüp bozaktığını düşünmesi lazım. Bugün tanecik insanlar yok ama beni ve bütün kainatı yoktan var eden iki ezeli göz bana bakıyor. Allah'ın Azze bu sıfatlarının insan üzerindeki tersili bölümünde bu sohbetler yapıyoruz. İnsanlar yok, burada olmayan bir arkadaşın gündesini, kısırtasını yapıyorsun. İnsanlar yok ama, ayemlerin, Rabbis'ini görüp işitendir. Burada, insanlar iki evveli göz bakar. O iki gözün ve sizin aranızda terbe koymuş kardeşin buradır. Eğer o perdeyi kaldıracak olsaydı, ...gücünün nurundan dolayı her şey yok olurdu. Evet, alemlerin Rabbi, iki ezeli gözle bütün kanata bakar. Yaptıklarını görür. Bunlar dolayı, utanacağın şeyleri yapma, İki ezeli gözle atarsana. İnsanların olmadığı yerde, kusuru tatlını daha fazla artır. Allah korkusundan göz yakınır. İnsanların olmadığı yerde, dünyahtan daha fazla sakın. Çünkü, iki ezeli göz bakarsana diyor Rabbimiz burada böyle Onun için bu gibi mevzular, işte insanlar üzerindeki kentsini, Allah'ın azaplarının isim ve sıfatlarının insanlar üzerindeki tercih ve etkisi Kul'un Allah'a en yakın olduğu an secdanıdır. Ondan sonradan gecenin işte ikisi geçtiğinden Etmiyor. Bu hadis şerif, Müslüm 2. cilt, 758 numaralı hadis. Ebu var, cilt, 126 numaralı hadis. 4. cilt, 2489 cil, numaralı hadis bu. Meraket sinah sinah olduğunda, Rabbinin geldiği zamanı beklerler. Rabbinizin de sıfatı neydi? Müzil, hareket etme sıfatı vardı. Ve Hacı Suresi'nin ikinci ayetlerinde de meyretler şahsaf olup dizilirler. ...Rabbilerinin göğüsünü beklerler. Rabbinin burada gelme, gitme, yükselme, en yakın senara müzük etmesi anlatılıyor. Sözün süresi, Alep 22. Onlar buluttan göğdeye içinden Allah'ın ve meleklerin gelmesini ve işin bitirmesini bekliyorlar. Değil miydi? Bakma süresi 210. Sonra günah halinde bulunan göreylerdi. Onu ve arzı istiyaret ve istemeyerek gelin dedi. İstiyaret verdiler ve bunu neydiler? Rabbul Alemin sonra ellerine inşa ettiği güya'ya yöneldi. Sonra az daha ve bütün şömelere istiyaret ve istemeyerek de olsa gelin dedi. Onlardan istiyaret Rabbinin huzuruna geldiler. Müthane kardeşlerim, toptan köpten, tartaladılar, istiyaret Rabbinin huzuruna geldi. Rabbimiz bir ayet-i kerimede diyor ki ne o, kalplerimiz kırlarda bulunan taşlardan bana mı sarklaştırıyor? Nice taşlar vardır ki diyor, bakın ayet bu Kur'an-ı Kerim'de ayet. Nice taşlar vardır ki diyor. Kutalardan diyor, Allah korkusundan yuvarlanır ovalara inanlar diyor. Ama koruyucu bir sebep şey yokken bir taştan tak taktaktan yuarlanıyor. Haydata taş yuvarlanıyor. Oradaki hükümetin içi için miyiz? Allah korkusundan yuvarlanıyor. Diyor diyor ki, öyle taşlar vardır ki diyor, Allah korkusundan, yarı, yarılırlardan, aralarından size su verirler diyor. Sizin kalpleriniz de önlerden daha mı katılarsın diyor. Taş taş Allah korkusundan yoruluyup, yarını içinden insanlara su veriyor. Dövüldüğü gibi taş ki var, alemlerin Rabbinden, kendisini yaratanından korkuyor. İbn-i Abdel diyor ki, Allah'a yemin ulanı tırmıyor. Ne ayeti kerimeyi diyor? Yakın aile, Allah'a yakın olarak iman eden bir kul, bir daha okusa doğru daha Bu ayetin şiddetinden, korkusundan doğru daha yerinden tıkralıyor. Yakın aile diyor birisi. Ha, bu ayet içerime, Hecif suresi 22 ve Bakan'ın suresi 210'du. Sonra, Duman halinde görüntü ayeti de, Füselet suresi ayet 11'di. Bu kadar bağdaşarım, hatta. Ama yani az bu sıfatlarını tamamlayacak sonra isimlerinden bahsedeceğiz. Bu konunun önünde de isim ve sıfatların, raddinin isim ve sıfatlarının ismini de uygun oluşuyor e, fakat e, isim ve misanlar konusunda, isim ve misanlarının farklı oluşu üzerine duracağız inşallah. çok fazla uzatmayalım ki konu anlaşılmış olsun. bugün da anlattığımız konular. Peynidin onlarının, Peynidin karitelerinde zikredilmesi, Peynidin asıl ve kulum, Allah'ı birlemek, yani tezik için yaratıldığını, bir neti, Peynidin insanlara azal verilmesi, güneşin benliği karnından bile kurtulmasına sebep olur, Peynidin ve bir anlamına geldiğini, birlenmenin de, bir tevhidinde, ruhiyet, ruhiyet isimli ispatlar olduğunu, bunların kuranından birini, ...bunlarda küsur ve hata yapılmaması gerektiği konusunu işledik ve bu da sıfatların mühür sıfatına kadar işledik ki... ...Rabbimiz'i gereği gibi tanıyalım ve yani, akın etmeden, ümidiyele de küsur ekleyelim diye. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Açta istila, tarım ayak, ucuz yücelik, üstte işte parmak, nefis Allah'ın nefsi olduğu ve isimleri bu konuda inşallah sohbetimizi ettim edeceğiz. dela merhaba. Allah sizden razı olsun dinlediğiniz için bu zamana